Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi Ve nâzı billahi min şururi anfusina ve min seyyâta amalina Men yehdillâhu felâmudille leh Ve men yudlil felâhâdiye leh Ve eşhedü en la ilahe illallah, ahduhu la şerike leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Ya eyyühellezîne âmenüttekullâ hakka tukatihi Ve la temutunne illâ ve entü muslimûn يا ايها الناس تقتوا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعباد الله ان استقل الحديث كتاب الله ve hayr hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bidâ ve kullu bidâtin ve Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. 2011-2012 ders döneminde inşallah ee, yaz tatilinden önceki son dersimizi yapıyoruz Allah nasip ederse kaçıncı ders oldu Ömer dedin 29. 29. dersimizi yapıyoruz inşallah İmam Müslim'in sayhinden Kitabul imandan 29. dersimizi yapıyoruz 20. baba geldik 276. oğlu sayfa ne diyor İmam Nebevi? Kâlel İmamun Nebeviyyü rahimahullah Babu beyanı kevnin nehyi anil münkeri minel iman ve innel imane yezid ve yankus ve ennel emre bil ma'ruf ve annehye anil münker vâcibân Evet münkeri nehyetmenin imandan olduğunu imanın artıp eksildiğini iyiliği emir ve kötülükten neyin vacip olduklarını beyan babı Evet, uzun bir bab tabi e, gönül isterdi ki bu babı bitirip tatile girelim ama herhalde bitirmek mümkün olmayacak babımızda Tarık bin Şahab'ın doğrudan olayı naklettiği ama Ebu Said el Hudri kanalıyla ifade ettiği bazı hususları ne yapan gösteren rivayet olduğu gibi doğrudan Ebu Said'den naklen Tarif bin Şahab'ın radıyallahu anhuma'nın rivayetleri mevcut yine İbn Mesud'un da neyi rivayetleri bapta mevcut evet Alalım bab ve hadisleri. Gâle limamun nebevi'yi rahmehullâh Gâle limamun nebevi'yi rahmehullâh Gâle <Gülüyor> limamun nebevi'yi rahmehullâh Gâle limamun nebevi'yi rahmehullâh ve iman ve enne ve enne ve yankusu ve enne l'umûrâ bilma'rûfî ve nehî anil münkerî vâcibâni Gâle limamun nebevi'yi rahmehullâh Hadı sana Ebubekr'in ibnu Ebü Şeyb'e. Galat sana veki an Sufyan'ı tahvil. Galat sana Muhammed ibnu Musanna. Galat sana Muhammed ibnu Jafer. Galat sana Şubetu kilahuma an gaysubnu gaysubni Müslüman. An tariqi ni Şihab'in ve herz hadisi Ebü Bekr'in. Galat. Öncelikle bize bilhutbe günü günü Gündüz. Marwan فقام ileyhi رجل فقال السلاة قبل خطبة فقال قد ترك ما هناك فقال Ebu Sa'id اما هذا فقد قضا ما aleyhi سمعت, رس سمعت رسول الله sallallahu aleyhi وسallam يقول من رأى ملكم ملكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ve iman. Evet. Tabii bu hadis meşhur bir hadis. Biz daha çok sonunu biliyoruz hadisin. Men ra'min kum munkeren falyughayyiru bi bölümüyle. Bu bölüm daha çok ezberletilir. Merfu bölüm çünkü. Ama bunun hangisi bak ve siyakta sahabe tarafından kullanıldığı da önemli. Burada o var. Hangisi bak ve siyakta kullanılmış? Bizim için önemli olan biraz da bu. Evet, alalım senedi. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe rivayet etti. Dedi yani, ki... Hocası İbni Ebi Şeybe, evet. Bize Veki Süfyan'dan Veki, rivayet etti. Veki İbnül Cerrah, Süfyan kim burada? Süfyan'ın sevri. Evet. Tahvil. Şimdi bakıyoruz. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe 1, Veki 2, Süfyan 3. Evet, şimdi yeniden şeyhine dönüyor, Müslim. Bize Muhammed bin El-Müsenna dahil rivayet etti. Dedi ki... Bir. Bize Muhammed bin Cafer rivayet etti. İki. Muhammed bin Cafer bin Ebi Kesir, Medine'li Azatlı'lardandır, Sahihayn ravisidir Evet. Dedi ki, bize Şube rivayet etti. Evet, Şube Ebnül Haccac. evet. Üç etti değil mi? Şimdi burada da üç etti. İlkinde Ebu Bekir bin Şeybe, Veki Süfyan, ikincisi Muhammed bin Musenna, Muhammed bin Cafer, Şube. Öyle mi? Üç. Devam. Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ile Muhammed bin El-Müsenna ikisi birden, Kays bin Müslim'den. Evet. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe ile kim? Muhammed bin Muhammed bin El Musenna ikisi birden kimden? Kays bin müslimden doğru mu peki? Değil. Doğru değil. Burada Kays bin müslimden rivayet eden ne? Evet. Dikkat edin bakın arkadaşlar. Ne? Ne? Ebu Bekir bin Ebi Ebu Şehbe ne de? Muhammed İbn-i Doğrusunu kim bulacak? Oraya yanlış. Muhammed bin Cafer mi hocam? Evet. <gülüyor> İlk senette Süfyan, ikinci senette Şube. Doğru en son. İlk senette Süfyan. Anladık mı? Dördüncü. Bakın. Ebu Vekir İbni Ebi Şeybe Veki Süfyan Kays bin Müslim Tarık bin Şahap İkincisinde tamam. Muhammed İbni Müsenna Muhammed İbni Şube Kays bin Müslim Tarık bin Şahap Demek ki Kays'ta ne yapıyor senet? Birleşiyor. Birleşiyor. Burada bir hata var onu hemen düzeltelim mesela ee, Önemli bir hata bu Çünkü senedin başı olmaz Senedin orada sonu olur Evet Ne diyoruz? Ebu Bekir bin Ebi Şeybe ya da yerine ha, Süfyan ve kim? Şube. Evet. Ne yaptı? Beş yaptı değil mi? Humasi yaptı. Kimden? Kays bin Müslim'den. Kimmiş Kays bin Müslim? Ebu Amur Kays bin Müslim. Hicri 120'de vefat etmiştir. Küfelidir. Sayıhan Ravi'lerindendir. Güzel. O da Tarık bin Şihab'dan. Kimmiş Tarık bin Şihab? bu Abdullah Tarık bin Şihab. Hicri 83'te vefat etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. bu Bekir ve Ömer radıyallahu anh zamanında 33 veya 43 gazaya iştirak etmiştir. Evet. Çok rivayeti yok Peygamber aleyhissalatü Evet. Görmüş ama rivayetleri genelde kimden? Sahabiden. Evet. Devam edelim. Bu hadis Ebu Bekir'indir. Ebu Bekir şöyle dedi. Yani Ebu Bekir'indir derken Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe'nindir bu lafız. İlk tarikten gelen lafız bu. Anladık mı? Yoksa kimin değil Muhammed İbni Müsenna'nın metni böyle değil. Bu metin kime ait? Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe'ye. Evet devam edelim. Bayram günü ilk defa işe namazdan evvel hutbeyle başlayan Mervan'dır. Mervan ibnu Hakem. Evet. Şimdi bayram gününü bir düşünün. Hem kurban hem Ramazan bir düşünün. He. Önce ne kılınır? Namaz sonra ney? Hutbe. Mervan ne yapıyor? Önce hutbe sonra namaza çeviriyor. Evet. Mervan bin el Hakem bin Ebil As. Hicri 2'de doğmuş. Hicri 65'de vefat etmiştir. Evet. Emevi hükümdarlarının dördüncüsüdür. Emevi hükümdarlarının dördüncüsü. Yani nasıl oluyor dördüncüsü? Muaviye, Muaviye bin Yezid sonra sonra Mervan hmm. Muaviye, Yezid Muaviye bin Yezid sonra kim? Mervan evet. devam edelim bir adam ayağa kalkarak ona namaz hutbeden öncedir demiş Mervan, orada... bir adam ayağa kalkıyor ne diyor ona namaz hutbeden öncedir evet Mervan oradaki terk edilmiştir cevabını vermiş bunun üzerine bu Said Ebu Said dediği kim? el Said Malik bin Sinan. Sinan. Ha. Ama şu zat hakikaten kendisine düşeni yaptı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sizden herhangi biriniz bir kötülük görürse onu hemen elle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa dille değiştirsin. Onun da gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. İmanın en zayıfı de budur. Buyururken içtim demiş. Şimdi burada ee, Ebu Said El Kudri radıyallahu anh'ın met ettiği Mervan mı yoksa itiraz eden adam mı? İtirazı. İtiraz eden adam. Çünkü diliyle ne yaptı? Düzeltmeye kalktı değil mi? He. Evet. Çünkü bazıları buradan e, Mervan'ı da met ettiği şeklinde anlam çıkarıyor ama Zamir burada ona dönmüyor. Bu hadis e, baz alınmaz. Diğer tariplerine, diğer lafızlarına baktığımız zaman bu kendini gösteriyor. Demek açık hadis. Yani bak bunu ne yaptı Ebu Said el Hudri hangi bağlamda kullanmış? Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Hadisin evet kendisi bu. Kötülük görürsen şöyle şöyle yap. Ama Ebu Said el Hudri bunu hangi bağlamda kullanıyor? Burada bir sahabi uygulaması var. Yani burada Ebu Said radıyallahu anh'ın el Hudri radıyallahu anh hadisi nasıl anladığını biz almıyoruz. Hangi bağlamda kullanmış bu hadisi değil mi? Hangi bağlamda kullanmış? Bu çok önemli bizim için. Evet Devam edelim. Bu hadis-i muttefakun aleyh bir, rava, bir rivayeti vardır ki Şeyhan onu bayram namazı bahsinde tarih etmişlerdir. Yani bir rivayeti daha var. buhar müslim bunu bayram namazı bölümünde ne yapmışlar, tarih etmişler. Bakalım neymiş Me meali yani meali dediği metni Türkçe evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ve kurban bayramlarında namazgaha çıkardı. Namazgaha çıkardı. Musalla. Cami değil evet musalla açık alan evet birazdan değinecek zaten ha? ve yapmaya başladı ilk iş namaz olurdu 2 rekatlık namazı ne yapardı kılardı sonra namazı bitirerek cemaate karşı ayakta durur cemaat saflarında otururlardı cemaat oturuyorlar peygamber efendimiz böylece, herhangi bir şeye çıkmadan olduğu yerde ayakta Evet. böylece onlara vaaz eder tavsiyede bulunur ve emrederdi şayet bir orada ayırmak isterse onu ayırır yahu ordaya mü müteallik, bir şey emretmek isterse emreder, sonra Medine'ye doğru çekilir giderdi. Hatta biliyorsunuz cariyeler, hayızlılar bile arkadan ne yaparlardı? Almıştık bunu Buhari'de, işitirlerdi, dinlerlerdi değil mi? Hatta e, savaş için bilelim bile, radiyallahu bile görevlendirildiğini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisine o nelerden, hayızlı kadınlardan e, ney? infak toplama, yani savaşa yardım toplama için bir ne açtığını örtü açtırdığını ve onların da ellerindeki bileziklere varıncaya kadar koyduklarını biliyoruz. Evet. Yani kadınlar da bayram namazına iştirak ederler. Hayızlısı bile iştirak ediyor. Sadece onlar ne yapmıyorlar? Namaza iştirak etmiyorlar. Dinliyorlar. Kadınlar da kılabilir. Bunda problem yok. Cuma'yı da kılabilirler ama Türkiye koşullarında e, Cuma'da zaten e, erkekler zor yer buluyor, hele bayram namazında millet sokaklarda zaten kadınların e, böyle bir şeye katılma imkanı fiziki şartlar nedeniyle yok. Şimdi laikler çok bağırıyorlar değil mi? Ne diyorlar? Kendini laik görenler. Ne diyorlar? işte? kadınlar niye namaz kılmıyorlar, cuma kılmıyorlar, bayram namazı kılmıyorlar. E cami yaptığınızda yer mi oldu? Mevcut yapılan camilere karşı çıkıyorsunuz. Kadınlar nasıl cuma kılacak? Nerede kılacak? Bayram namazını nerede kılacaklar? Evet. Ebu Said diyor ki Halk bu minval üzere devam eden geldi. Nihayet ben Medine emiri Mervan ile bir kurban veya Ramazan bayramında namazgaha çıktım. Oraya varınca ne göreyim? Karşımda kesir bin et saltın yaptığı bir minber. Bir de baktım Mervan namazı kıldırmak, namazı kılmadan bir de baktım Mervan namazı kılmadan ona çıkmak istiyor. Yani insanlar bu hal üzere devam ettiler derken e, Mervan geldi. İşte e, Peygamber Efendimiz ayakta duruyordu aleyhissalatü vesselam ama Mervan Kefir bin Salta ne yaptırmış? müminde minber yaptırmış. O minberin üstüne çıkıp ne yapıyor? İnsanlara hutbe irade ediyor. Evet. Hemen, hemen. El, hemen elbisesinden çektim. O da beni çekti ve minbere çıktı. Namazdan önce hutbe okudu. Ben kendisine vallahi sünneti değiştirdiniz dedim. Burada diyen kim? Ebu Said. Ebu Said El Kudri bak daha açık bir ney rivayet evet devam edelim Mervan Ya Ebu Said senin bildiğin geçti dedi vallahi benim bildiğim şekil bilmediğimden daha hayırlıdır dedim cemaat namazdan sonra bizi dinlemeye oturmuyorlar oturmuyorlar da onun için hutbeyi namazdan önce aldım şimdi dedi şimdi orada da illetini veriyor Mervan evet bunu yaptım bey sünnete aykırı lakin namazı kılan millet ne yapıyor camiden çıkıyor şimdi bakın Türkiye'de bunu tasavvur etmek zor çünkü Türkiye'de toplu tespih çekme, dua etme örfü var. O örf olduğu için namazı terk edenler çok azdır. Şeyi e, hutbeyi dinlemeyi terk edenler çok azdır bayram zamanı. Hakikaten çok azdır yani. Yani bin kişilik cemaatte belki 50 kişi, 30 kişi. Ne yapılır? Hutbe dinlenir. Ondan sonra biliyorsunuz dualarla iner tesbihat derken millet kalkar. Ama Arap aleminde hakikaten yani Mervan'ın ha e, işaret ettiği bu hasleti biz öğrencilik yıllarımızda gördük. Gördük arkadaşlar. Açıkça söylüyorum. Cemaatin yarısı hutbeyi dinlemeden camiden çıkar. Hani şimdi ben niye cami diyorum ya? Hocam orada musallada kılınmıyor mu diyeceksiniz. Mekke de Medine'de musallada kılınmaz. Nerede kılınız? Mescidi. Haramla mescid nebevide ondan dolayı. Ha, yani yarısı çıkardı. Ben görürdüm. Musallada da bayram namazı kıldığım oldu. Özellikle Ramazan bayramı namazını. Musallada da kıldığım oldu. Mekke Medine dışında bazı şehirlere gittiğimde. Orada da yarısı çıkart. Şimdi yani 5-10 kişi çıkınca imam ya da işte hatip ya da işte burada kim? Halife. Yani rahatsız olmuyor ama cemaatin yarısı çıkınca rahatsız oluyor. Burada Mervan bir şey yapıyor. Ama yaptığını en azından bir gerekçe sunuyor. O da ney? Millet hutbeyi dinlemeden ne yapıyor? Camiyi terk ediyor. Ha, böyle mi yapmalıydı? Belki şöyle yapabilirdi. Aslı üzere bırakırdı. Ne yapardı? İşte önce namaz kılınır, sonra hutbe irad edilirdi. Ama caminin kapılarına ya da musalla'nın çıkış noktalarına neydi dikerdi? Askeri dikerdi. Askerde kimse oradan ne yapmazdı? Çıkartmazdı. Mesela bu da olabilir. Ha, mesela diyoruz ama işte bu, bu tercih edilmiş. Burada bunu tercih etmiş. Şimdi zaten meseleyi ne yapacak burada? Tahlil edecek. Evet. Bu hadisler açıkça anlaşılıyor ki, anlaşılıyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında minber yoktu. Bayram namazları sahra, sahrada kılınır, sonra namazdan ağaç sonra... Ağaç kütüğünün üstüne çıkardı biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'de zaten. Vefatından sonra da o ne yaptı aleyhissalatu vesselam? Kurudu. Bildiğimiz anlamda bir minber yok ama ağaç kütüğü Minber olarak ne yapılmış bazıları tarafından? Heh. Ne yapılmış? Değerlendirilmiş yüksek bir yer. Belediği bir basamak. Niye? İnsanlar hatibi ne yapsın? Görsün diye. Heh. İnsanlar otururken hatibin ayakta durması yetmez mi? Cemaat kalabalıksa biliyor. Cemaat kalabalıksa yetmeyebiliyor. Ama peygamber döneminde, aleyhisselatü vesselam döneminde bizim anladığımız anlamda ne yok? Minber yok. Bu konuda suyutinin bir kitabı da var. Eee... Bir ara tercümede edildiğini duydum ama tercümesini görmedim. Evet, devam edelim. Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate karşı ayağa kalkarak hutbesini okurdu. Kendileri son derece mütevazı oldukları için minber yaptırmaya uzun görmemişlerdi. Kadı Yazın beyanına göre ilk defa hutbeyi namazdan evvel kimin okudu ihtilafıdır. Yani Kadı Yazın beyanına göre acaba bu Mervan mı yoksa Osman mı? Evet. Bazıları bunun Hz. Osman radıyallahu anh olduğunu söylemiş bir takımları cemaat bayram namazını kıldıktan sonra hutbeyi dinlemeden dağıldığı için bunu Hz. Ömer radıyallahu anh'ın yaptığını iddia etmişlerdi. Hatta Ömer radıyallahu anh'ın bunu cemaat dağılıyor diye değil, geç kalanlar namaza yetişsin diye yaptığını ileri sürenler yani var. Yani ikinci var. bir illet var. Bazıları diyor ki sadece cemaat dağılıyor diye değil, önemli olan namaza iştiraktır. Geç kalanlar ne yapsın önce hutbe olursa namaza yetişirler diye yapmıştır diyorlar, iddia ediyorlar. Evet. Kutbeyi ilk defa namazdan önce okuyan Muaviye radıyallahu, radıyallahu diyenler diyenlerle Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh olduğunu söyleyenler de var. Yani sadece e, yani şey değil hakem değil. İşte Osman yaptı diyenler var. Ömer yaptı diyenler var. Muaviye yaptı diyenler var. Abdullah bin Zübeyir yaptı diyenler var. Radıyallahu anhum Evet. He. Fakat bütün bu söylentilere rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhun hazretinden sabit olan namazı hutbeden önce kıldıklarıdır. Umumiyetle fukuhanın kavli budur. Hatta bu hususta icma bulunduğunu iddia edenler de vardır. Yani dört mezhepte böyle mesela en azından. Evet. Bunlar icmayı ya hilaftan sonra iddia etmiş. Yani şimdi icma oluyorsa nasıl var? Yani ortaya bir hilaf çıkmış. Ondan sonra icma etmişler ya da icma baştan beri var aslında. Heh. Evet. Yahut aslı saadetle Ülefa-i Raşid'in zamanında Meselenin ittifaki olmasına bakarak beni Ümeyye'nin hilafını nazara itibara almamışlar. Anladık mı dediğini? Bir yerde icma var. E nasıl icma var? Heh, i̇ki şekilde var diyor. Heh, bir, heh, evet böyle bir hilaf vardı ama o hilaftan sonra icma bu yönde ne yaptı? Oluştu. Ya da yo icma baştan beri var ama e, böyle yapanların hilafına ne yapılmadı? İtibar edilmedi. Evet. Ebu hudur Hudir radiyallahu anhın birçok zevat huzurunda ama şu zat hakikaten kendisine düşeni yaptı demesi onlarca onlarca sünnetin bu şekilde karar kıldığına Mervan'ın yaptığının doğru olmadığına delildir. Yani bu adam yani üzerine düşeni yaptı yani bu adam karşı çıkan adam evet Zaten Hz. Ebu Said'in bu hadisle ihticaz etmesi de bunu gösterir Çünkü Mervan'ın yaptığını doğru olduğunu itikad etse yahut eskiden böyle bir şey yapılmış veya bir sünnet görülmüş olsa ona mülker demezdi. Yani mesela ee, Hazreti Ömer'in teravih ne yapması? Cemaat. Cemaatle ne yapması? Kıldırması. Böyle bir itirazla karşılaşmadı. Çünkü niye? Daha önceden Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 2 ya da 3 kere ne yapmıştı? Kıldırmıştı, uygulamıştı ama burada öyle bir şey yok. Evet. Huh. Bu, bu rivayet Mervan'dan önce hiçbir halifenin bayram namazından evvel hutbe okumadığına delildir. Ömer, Osman ve Muaviye radıyallahu anh hazretinin okuduk Okuduklarını gösteren rivayetler doğru değil. Yani ]miş. varsa da seneden bu rivayetler zayıf. Evet. Acaba Mervan'ın bu hareketine karşı Ebu Said Hudir radıyallahu anh gibi bir sahabe nasıl ses çıkarmadı da cemaatten bir zat itirazda bulundu? Yani o adam ses çıkardı. Ebu Said de orada niye ne yapmadı? Ses çıkarmadı diye ne yaparsa biri sorarsa Buhari ve Müslim'in öbür rivayetine bak derim ben ona. <gülüyor> değil mi? Az he, he. Orada kim ses çıkarıyor? Hatta çekiyor değil mi elbisesinden? E yani bakalım ne diyecek evet. bir. Evet, bu suale. Bu suale birkaç cevap verilmiştir. 1. İhtimal Ebu Said radıyallahu anh sorulan yetişmiş. O gelinceye kadar itiraz eden zat sözüne başlamış. Ebu Said onlar konuşurken gelmiştir. Olabilir. Mümkün. Evet. 2. Ebu Said radıyallahu anh orada imiş. Orada imiştir. Lakin ya kendisi yahut başkası aleyhine bir fitne çıkacağından korktuğunda itiraz edememiştir. İtiraz eden zatın kamu kabilesi orada bulunduğu cihetle onun için korku mevzuu bahis olmadığından o inkarda bulunmuştur. Adam ahfadı ile gelmiştir mesela. Ebu Said'in de kimsesi yoktur orada. Belki ondandır. Evet. Üç. üç. İtiraz eden zat korkmuş fakat ne pahasına olursa olsun inkarda bulunmuştur. Böyle yerlerde bu caiz hatta müstahaptır. Yani olabilir. Dört. Caiz ki Ebu Said radıyallahu anh İnkar hazırlanmış lakin öteki zat ondan çabuk davranarak söze başlamış Hazreti Ebu Said de onu teyit etmiştir. Evet yani bunlar hep ihtimaller değil mi? Hep ihtimaller üretiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Ama ulema çalışıyor yani boş durmuyor. İhtimaller üretiyor. Evet devam edelim. İmam-ı Müslim'in buradaki rivayetine göre Mervan'la münakaşa eden zat cemaatten biridir. Buhari ile tahriç ettikleri rivayette ise bunun bizzat Hazreti Ebu Said olduğu namazıha beraber geldik geldikleri Ebu Said'in Mervan'ın elini tutarak onu etmeye çalıştığı Mervan'ınla ona ret cevabı verdiğiniz iki ki bu hal hadisinin ayrı ayrı iki defa tekerrür ettiği ihtimali vurmuş. Yani mümkün. Şimdi eğer bu hal tek halse o halde bu soruyu sormaya gerek yok. Bu adam kim? Ebu Said el-Hudri. Ama yok ayrı ayrı hadiselerse iki kere ayrı ceryan etmişse birinde bir adam var Ebu Said ona müşterek. Daha sonra diğerinde doğrudan kim var? Ebu Said el Hudri var radıyallahu anh. Evet. Fakat Müslüm şairlerin el-Ubbi ikmal ikmal evet. el evet. El-Ubbi bu ihtimali var görmüyor. Ona göre vaka birdir. Yani iki olay değil bu, tek olay. Mervan'a cemaatten biri itirazı bulunmuştur. Cemaatten biri, evet. Mervan onu dinlemeyince bu sefer mesele meseleye Ebu Said radıyallahu anh müdahale etmiş. Yani o da öyle tercih ediyor Ubbi. Evet. Hazreti Ebu Said'in şu zat hakikaten kendine düşeni, kendisine düşeni yaptı demesi bu işi doğru bulmayıp reddettiğinin sarı ifadesi Evet. Yani bu zat kendi üzerine düşeni yaptı demesi demek ki bu adamın kavlini ne yapıyor? Evet, doğruluyor, tasdik ediyor. Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden herhangi birinin He, Şimdi buraya kadar mevkuf bölümü ne yaptı? Geçti. Sahabe arasında geçen ya da sahabi tabiin arasında geçen ne? Bölüm bitti. Şimdi bundan sonra bize ne lazım? işin merfu bölümü lazım. O da ney? Mer'a min kum munkeren bölümü. İşte sizden herhangi biriniz kötülük görürse onu ne yapsın? Önce eliyle, sonra diliyle, sonra kalbiyle düzelsin. Ama bilsin ki bu imanın en zayıfı. Şimdi bab e, başlığına bakıyoruz. Münker'i e, nehyetmenin imandan olduğu, başka imanın artıp eksildiği, iyiliği, emir ve kötülükten neyin vacip olduklarının beyanı babı. Burada aynı zamanda ne var arkadaşlar? Sünnete bağlılık da var. Burada ne var? Yani etisan bir sünne var. Sünnete bağlılık da var. Yani bu baba belki bu da eklenebilir. Ama sünnete bağlılık, e, bağlılık zaten imanı ne yapar? Arttırır ve eksiltir. Onun içine girer. Ya da sünnete bağlılık emri bil maruf, yani hiyanil münkerdir aynı zamanda. Hepsi girer. Evet. Devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden herhangi biriniz bir kötülük görürse onu hemen eliyle değiştirsin buyurması bir icma vücub ifade eden bir emirdir. Yani emir sılgası evet. İslam'da iyiliği emre emri bil maruf, kötülükten nehy'e de nehy yani münker derler. Bu mesele Müslümanlara kitap, sünnet ve icma ümmetle yani bütün nakli delillerle farz kılmıştır. İyiliği emir, kötülükten neyi aynı zamanda din demek olan nasihattan mahduttur. Hususta, yani nasihattan sayılır. Evet. Bu hususta bazı rafizilerden başka mu, bu hususta bazı rafizilerden başka muhalefet eden yoktur. Yani bu hususa haliyle mesela rafizilerden bir kısmından başka bazı rafizilerden başka muhalefet eden yoktur. Evet. Onların muhalefetlerinin ise bir kıymeti yok. İyi rapta mahalleri yok yani. Onların muhalefetlerinin bir kıymeti yoktu işte. Bak ne güzel. Görüyor musun Ne? Evet. Emri bil maruf, wucubu muhtezile tayfesinin dedikleri gibi akli Değil, Onlar biliyorsunuz usulü hamse diyorlar, beş asıl diyorlar. Bir tanesi de ne? Emri bil, maruf diyorlar. Ha, onlara göre ha, yani ee, akli değil, şeridir bu. Evet, devam edelim. Vaka Kur'an-ı Kerim'de Aleykum enfusukum la yedurrukum men dalle izah dedeytum. Siz... Kendinizi kollayın, size hidayete, siz hidayete erdikten sonra başkasının sapması size zarar, zarar etmez. Maide suresi 105. ayet Buyurulmuştur. Ama bunun manası siz başkalarına emrebil-i marufla uğraşmayın demek değil. Muhakkakın ulemaya, beya, ulemanın beyanına göre Siz Aldığınız talimata göre emrebil-i maruf, yani münkeri yaptınız mı? Artık başkalarının Taksiri size zarar etmez demektir. Evet. Mu'tezile ne yapıyor? Ha. Akli değil, şer'i kabul ediyor. Halbuki emri bil maruf yani şer'i olduğu kadar da aklidir. Neden? İşte bu ayet-i kerimeye bakıyorsunuz. Ha. Yani bu ayet-i kerimeden emri bil marufa ulaşmayan anlamı çıkmaz. Yani Muhakkakın alimin demiyle siz aldığınız talimata göre el emri bil maruf nehi anil münkeri yaptınız mı? Artık başkalarının taksiri, kusuru size zarar vermez. Yoksa siz zarar görmezsiniz değil. Evet devam edelim. Çünkü çünkü kula yüklenen vazife yalnız iyiliği emir kötülükten neyidir. Evet. Bunları kabul ettirmek onun vazifesi değildir. Gördük mü? Kabul ettirmek kimin vazifesidir? Evet. Kadının aynı zamanda. Evet. Kadının önce için ne? Şevise diyor ki Emr-i Maruf ve Nehyan-i Münker'in gerçek sahibi makamı neresidir? Kadıdır kadı. Emredecek. Sen nasıl emredeceksin? edecek Sen nasıl yasaklayacaksın? Seninki sadece tavsiye kalır. Nasihat kalır. Emredemezsin ki. Nehyedemezsin aynı zamanda. E onun için işte e, mutezile ha, bunu şahsa da ne görüyor? Farzayın görüyor. Yani ne görüyor? Şer'i bir görev. İlla da emir ve ney. Hayır. Kadının işi arkadaşlar. Sen sadece tavsiye makamındasın. Emir ve nehi emniyet güçlerinin elindedir. Yoksa senin bu yetkin yok. Hadi yap. Nasıl yapacaksın? Evet devam edelim. Eserde varıt olduğuna göre Hz. Ebu Bekir bu ayeti minberde okumuş ve siz bunu doğru tevil edemiyorsunuz. Gördün mü? Hz. Ebu Bekir bunu minberde okuyor ve siz bunu doğru tevil edemiyorsunuz. Niye? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve işittim. Bir kavim zalimi görürlerden men etmezlerse Allah'ın onlara kendi tarafından bir azap göndermesi yakıncacıktır buyuruyor demiştir. Evet bak genelden bahsediyor görüyor musunuz? Şahısın kendisinden bahsetmiyor. Kavim topluca böyle bir karar alırsa zaten bu neye yansır? İktidara yansır yoksa. Ahmet Mehmet itiraz etse ne olur ki? Evet devam edelim emr maruf, ney münker kifayedir. bu farz-ı kifayedir. Farz ayında değildir. Bunu yapacak insanlar da bellidir. Evet. Binanene her farz-ı kifaye gibi o da bazı kimselerin ifasıyla diğer Müslümanlardan sakıt olur. Buradaki tabii farz-ı kifaye dediği kuvvet olan emri bil maruf, nehy-i münker değil. Ya ne? Ney? Hangisi tavsiye? nasihat makamındaki emri bil maruf nehyanil münker yoksa kuvvet makamındaki emri bil maruf nehyanil münker kadının üzerine bir farzı Ay, ayındır İslam devletinin bundan kaçamağı yok aa farzı kifayedir falan devlet uyguluyor benim üstümden kalktı diyemez buradaki emri bil maruf nehyanil münker dediğimiz gibi tavsiye vasiyet olandır evet devam edelim ha. lakin hiç ifa eden bulunmazsa özü bulunmayan bütün mükellefler günahkar olur. Dinden çıkmaz. Evet. Emrebil Maruf farz ayın olduğu yerlerde var. Evet. Mesela bir yerde bu vazifeyi bir kişiden başka bilen bulunmazsa o bir kişiye Emrebil Maruf'u ifa etmek farz ayın olduğu gibi. Mesela namaz kılan hiç kimse yok. Millet namazı da bilmiyor. Bir kişinin muhakkak onlara namaz farzdır deyip onlara öğretmesi nedir? Emrebil Maruf farzdır. Ya da bir yerde hiç içkin arama olunduğu bilinmiyor. Millet Ne? Küple içki içiyor. Bir insanın onunla ne yapması bunu? Söylemesi üzerine farz-ı olur. Evet devam edelim. Bir babanın evladıyla karısına iyiliği yemir. Kötülüklerden kendilerinin ne yetmesi de farz-ı ayındır. Niye? Neden? Çünkü baba, çünkü mesuldür. Çünkü baba kadı konumundadır. Namaz kılmazsa döver. Ama sen şahıs olarak komşunun çocuğunun namaz kılmadığı için dövemezsin. Tek yapacağın babasına bildirmek ya da kadıya bildirmektir. Evet devam edelim. Ulema-i i kiram, maruf neh yani müker vazifesinin mükelleflerden sakıt olmayacağını beyan etmişlerdir. Çünkü mükellefin vazifesi ettiği emir veya neh'i muhatabına tesir edip etmediğini düşünmek değil, sadece o emir veya neh'i Evet. İhtarı müminlere fayda vereceği ise ayetle sabittir. Yine ulemanın temsillerine göre Emre i maruf, marufa misal, avret yerinin bir kısmı açılan kimseye örtmesini tembih etmektir. Bil maruf, vazife, bil maruf vazifesini yapan kimsenin emin şeye kendisinin de imtisal etmesi... Neden? Eskiden herkesin avret mahalli kapalı dolaşırmış. Bugün avret mahalli açık olanlara bil mahalli yapıyor, avret mahalli kapalı olanlara. Çünkü iş tersine döndü. O zaman onlar çok azınlık bir grup. Şimdi öyle mi? Adam şimdi Antalya'ya plaja gidiyor, bil maruf yapacak. Öyle bir şey olabilir mi ya? Senin plaja girmen bir kere haram. Öyle bir şey olabilir mi? Plajın kapısında içeri girme en Orada emrin bir olmaz olmaz. Anlatabildim mi? He. Yani şimdi eskinin sosyolojik şartları farklı arkadaşlar. Galebe Müslümanlar. Galebe İslam. Şimdi öyle değil ki. Çok zor. Çok çok zor. Evet devam edelim. Emrebil maruf vazifesini yapan kimsenin emrettiği şeye kendisinin de imtisar etmesi... Yani Uygulaması, bağlı kalması Nehyetliğinden kaçınması sözünün tesirli olması için pek mühim ve lazım bir de şart değildir. Ne? Lazım ise de şart değildir. Evet, he. Bu nedir lazımdır ama illa da gerekmez yani adamın bazı kusurları olabilir mesela Ya evladım ben sigara içiyorum ama bak sen sakın içme ya da Kendi içiyor ama oğlunu dövüyor sigara içtiği için he. Yani bu hoş Ama aynı zamanda hoş değil Çünkü tesir etmeyebilir Ama farz değil tabii yani o anlarda evet he. Eğer emir ve ettiği şeyler kendisinde de varsa bu sefer vazifesi çift olur. Yani kendine de emri bir maruf yapacak. Ve evvela kendine emir veya nehide bulunması sonra aynı şeyi başkasına yapması icabı. Ne eder. kadar güzel bilgiler vermiş görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ahlaka, suluka, ney. Sirayet eden bilgiler bunlar. Evet. Muhteciliğe göre kötülükten neyi işine ancak kendisi kötülük etmeyen ifade edebilir. Yani onlar böyle görmüyor, farz görüyor yani çünkü onlar da mürteki mürteki bir kebira kafir zaten değil mi? Ha. Ha yani onlara göre eğer ha neyi işini ancak ha adam kendisi kötülük etmiyorsa ifa eder. Farz işinde ancak kendi farzı yerine getiriyorsa ifa eder. Yoksa yapamaz. Evet. Delilleri Delilleri etmurunennase bilbirre vetensununa enfusakum. Evet. Kendi nefislerinizi unutup da Aleme iyiliği mi emrediyorsunuz? Bakara 44 ayeti kerimesidir. Muhtezileden bazıları bir kimse kendisinin, kendinin etmediği kötülükten başkalarını ney edebilir demişlerdir. Yani bir kısmı öyle demiş. Evet. Emre bil maruf neyye vazife vazifesi yalnız devletin bir... Halbuki burada istinkar var. Burada şey yok. Yani kendi nefislerini unutup da ha, insanlara iyiliği emrediyorsunuz. İyiliği mi emrediyorsunuz derken yani Allah istinkar ediyor. Yani ne diyor yaptığınız hoş. Değil. Doğru değil. Yoksa ha, yapamazsınız demek değil bu. Evet. Günah mı? Çünkü niye? Neden günah? Neden? E yani kendin yapmıyorsun. Başkalarını emrediyorsun. Önce kendine ne yap? Yapmayacak evet. Evet. evet. Söyle. Evet. Evreli maruf neyyanel mülker vazifesi. Yalnız devletin bir iş, devletin bu iş için tayin ettiği memurlara mahsus değildir. Onu Müslümanların efradı da yapabilir. Ama ne dedik? İşte tavsiye makamı Tavsiye makamı, nasihat makamı hem kadının hem vatandaşın. Ama gerçekten emretme yani zorla yaptırma ve gerçekten ne yaptırmama, yasaklama o kimin makamı? Kadının makamı. Onu sen yapamazsın yaptığından kaos çıkar. Evet devam edelim. Hı. İmam-ül Harameyn, kastediyor, evet Eşari'yi, buna, buna delil icma, icma icma-i Müslümin'dir evet, bunun delili de Müslümanların icmadır, evet. Fil hakika gerek asıl saadette gerekse diğer asırlarda bu iş için memuru olmayanlar memurlara iyiliği emir, kötülüklerden onları nehyederler, sahil Müslümanlar onların bu yaptıklarını takrir ve kabul eder, başkalarının işine karışırlar diye kendilerini ayıplamazlar. Yani. Şimdi Suud'da bir zamana kadar Emri bir Maruf Nehi Anil Münker cemiyeti vardı. Hep Bazen söylüyorum ya derslerde şundan ondan, o, şundan 10 yıl öncesine kadar hatta 15 yıl öncesine kadar daha iyi diyelim. Ne yapardı? Namaz vakti namaz namaz derdi işte. Dükkanları kapattırırdı vesaire falan filan. Bugün hepsi bitti kalktı. Artık Emri bir Maruf Nehi Anil Münker diye bir cemiyet yok orada. heyet yok. E artık duyamıyorsunuz yani bunu ama ben bunları yaşadım gördüm yani çünkü niye devlet mevcut ve devletin neyi vardı orada kolluk güçleri vardı bu adamlara da özel kanunla yetki verilmişti bunlar her ne kadar emniyete mensup olmasalar da bu işi ifa eden birer neydiler bunlar görevliydiler ama bugün o da kalmadı o da kalktı evet sonra bu vazifeyi ancak bilenler yapar şayet yapılacak emir namaz oruç yani bu da önemli değil mi Hı. şayet yapılacak emir namaz oruç vesaire gibi Herkesin bildiği vaciplerden nehi dahi zina ve içki gibi meşhur nehiyattan olursa bunları emir ve nehide bütün müslümanlar müşterek değil. Yani biliyor namazı yani işte tabii o zaman öyle tabi biraz da bugün şimdi bugün ben lisede bu sünne olduğunu bilmeyen bir sürü genç biliyorum Evet o zaman namaz biliniyor kılmasa bile oruç biliniyor zina nedir içki nedir biliniyor Heh. bugün tabi zor bu yani bu kanaat zor ama doğru söylüyor yani müellif Allah rahmet eylesin şarih doğru söylüyor yani namaz işte emredebilirsin sen ama tavsiye ve ney nasihat talim yani e kılmadı ne yapacaksın bak Suud'da işte Hanbeli mezhebindeki bir kavil ne yapılmış tercih edilmiş e, kılmayanın irtidadına hükmedilmiş ama bunun hükmünü verebilecek sadece kim kadı vatandaş bir şey yapamaz ki hiç şey yapamaz vatandaş Evet, devam edelim ha. Fakat nadir tesadüf edilen fiil kamil ve ihtirada dair ise avam, av, avam takımının gerek ispat gerekse nefis suretiyle bu işe karışma hakları yoktur. Ya yani öyle meseleler varsa onları yani hakikaten ilim gerektiren meseleyse avam takımı ne yapamaz? Gelin feraiz hukukunu size öğreteyim. Nasıl öğreteceksin sen bilmedikten sonra? Onun için davetle ne diyoruz? Davet tebli ile talim farklı şeyler. Davet ve tebliğ bir ayet bile bilsen, bir hadis bile bilsen mümkün. Ama talim, ne demek talim? Evet. Öğretmek işte o ilmi gerektiren bir iş. Karıştırmamak lazım. Evet, bugün maalesef davetçiler talime soyulmuş. Tebliğciler talime soyulmuş. Ama ne gariptir ki ha, talimciler hem talim hem de davet ve tebliğ ile mükellef iken onlar sadece Talimde kalmış, davet ve tebliğden insap etmişler, çekilmişler. O da tehlikeli. Devam edelim, evet. Bu sefer mesele yalnız ulemaya mahsus kalır. Ulema da ittifaki meselelere dair emir ve nehyde bulunurlar. Evet, yani bazen e, ittifak da ederler, bazen ihtilaf da ederler, evet. İhtilaflı meseleler hakkında bir şey diyemezler. Tabii, diyemez. Yani adam e, bilfaraza mesela... İşte boş arazisi varsa elinde üzerinde kira geliri yok, ürün yoksa adam da Hanefi ise, Hanefi ise Şafi adı ondan o boş arazi için zekat almaya kalksa adam ben seni takmıyorum, ben Hanefi Kadı istiyorum diyebilir. Diyebilir. Yapacak bir şey yok o zaman. Ya da adam tembellikle ara sıra namazı terk etmişse e. Ee, kadıda hanbeli katne fetva vermişse ben bu işi temize götüreceğim. Ben Hanefilerden, Şafilerden ve Malikilerden oluşan bir ney mahkeme heyeti istiyorum diyebilir. yani üzerinde yani, e, hem e, adet olarak hem şeklen icma edilen meseleler var. Ama bir de ne var? Verilen hükümlerin neyi ihtilafı da mevzubayız. onlarca örneği var bunun. Onlarca Onlarca örneği var, yani şimdi bir Şafi kurban kesmedi diye Hanefi Kadı onu kötüleyemez, niye? Onlar da sünnet. Anlatabildim mi? Yani mümkün yani, bunlar ihtilaflı meseleler. Evet devam edelim. Çünkü iki mesele birine göre her müşteri Hakk'a isabet eder, diğerine göre Hakk'a isabet eden yalnız bir kişidir. Ama hangi müştehidin hata ettiğini bilmek kullara müyesser değildir. Hatta hata edene hata edene günah dahi yoktur. Şu kadar var ki... Yani eğer alimse müştehidse ya zaten hata etse bile bir ecir alıyor. İsabet etse iki ecir alıyor. Evet. Şu kadar var ki müştehitlerin hilafından çıkmak için nasihat yolu emrebil marıfta bulunmak... Nasihat yolu. Nasihat yolu emrebil marıfta bulunmak güzel ve makul bir iştir. Yani... Yani nasihat yolu yani ihtiyat yolu. Şimdi e, diğer üç mezhepte Mina'da gecelemek, Müzdelife'de gecelemek ney? Vacip değil mi? Hanefilerde ney? Sünnet. E şimdi sen adam gecelemedi diye onu gecelemeye zorlayamazsın. Ama dersin ki, bak kardeşim, gelsen en ihtiyatlıyı seç. Sen ki günde beş vakit namaz kılıyorsun, hiçbir sünnetini ne yapmıyorsun, ihmal etmiyorsun. Günde beş vakit. Hacca belki ömründe bir kere gideceksin ya şurada gel Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi Ne yap hac yap o bile yapmış yani bak sünnet diyorsun sen Yani öğlen namazının sünnetini terk etmeyi hoş görmüyorsun da ki öğlen namazı yarın da gelecek Hayatında belki bir kere haç yapacaksın bu sünneti ne yapma gel, ya? sen terk etme desen adam anlayacak Ama işi ne yarışına götürürsen mezhep yarışına mezhep kavgasına götürsen adam anlamaz Çok önemli bu. Evet, devam edelim. Zira bir sünneti ihlal etmek bir, etmemek. Zira bir sünneti ihlal etmemek veya başka bir hilafa sebep olmamak şartıyla ulemmai kiram müştehitlerinin hilafından çıkmaya bir ittifak kaydedirler. Mesela dört meslemin imamlarına göre ittifakla caiz olacak bir abdest evvela niyet edilerek her azayı ayetteki tertib üzeri yıkamak yıkarken hafifçe oğuşturmak bir uzuvdan ötekine geçerken fazla vakit kaybetmemek yani azayı birbire, birbire arkasından acele kamar başın bütününü mesletmekle alınır. Bak bütününü mesletmekle hepsine göre bütünü olur. Ama bir kısmına göre dörtte bir olsa gerisi olmasa olmaz. Şimdi i̇htiyatlı davranıyorsun. Yani çıkma yolu bu hakikaten öyle. Yani. Çıkma yolu bu evet. Hı. İmam Nebevi Evnevi'l-i Maruf ne? Yani ülkenin çok zamandır zayi olduğundan Doğru. Çünkü İmam Nevevi'nin yaşadığı dönemde ne istilası var? Tatar istilası, Moğol istilası var. Doğru söylüyor, evet. Hatta tasih ve tadif işi de bitmiştir. Dönemi de kapanmıştır diyor İmam Nevevi. Evet, bu konuda yani hadislerin tasihi ve tadifi bitmiştir diyor artık. Çünkü niye? İl i̇lim ehli kalmadı, alim kalmadı diyor. Çünkü o psikolojik ve sosyolojik yapı onu biraz neye sokmuş? Hümritsizliğe sokmuş. Evet, devam edelim. Onun zamanında bundan, bundan pek az bir takım izler kaldığından bahsettikten sonra sözüne şöyle devam ediyor. Emrül Maruf çok büyük bir baptır. Bu işin nizamı ve kıvamı ancak onunla kayımdır. Fenalıklar çoğalınca azap iyiye ve kötüye umlu olarak gelir. Öyle. İyi kötü ayırmıyor ki. Öyle. Şimdi fenalıklar çok. E azap bak depremiyle, seliyle iyiye de geliyor, kötüye de geliyor. Deprem camiyi de yıkıyor. Kiliseyi de yıkıyor. Müslüman evinde yıkıyor. Kafir evinde yıkıyor. Evet. evet. Dur. Zalime mani olmalarsa Allah Teala'nın azabını onlara umumileştirmesi pek yakındır. Yani mani olunmazsa umumileşir bu şey Allah Azze ve Celle'nin azabı. Tek kafirleri kapsamaz. Evet. Fel yâhzerillezîne yuhalifûne an en tusibahum فتنة ev yusibahum azabun أليم Evet. Allah'ın emrine muhalefet edenler ya başlarına bir bela gelmesinden yahut acıklı bir azaba düşerler olmalarından korunuversinler. Evet. Sakınsınlar, korunsunlar. Evet. Nur suresi 60. ayet 70. ayet mi 60. ayet. Yanlış olmuş. Evet. Şu halde ahiretinin mamur olmasını dileyen ve Allah'ın rızasını korkuyla tahsil etmeye çalışan bir kimseye gereken vazife bu baba ehemmiyet vermektir. Çünkü faydası çok büyüktür. Bağ husus çoğunun elden gittiği bir zamanda kendisine itiraza bulunan kimsenin rütbesi yüksek, yüksek diye ondan korkun, korkmamalıdır. Zira Allah Teala Hazretleri فَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ men yansur ruhu Allah Fei ve mi bu ve Hı. Allah kendi dinne yardım edene Elmet yardım edecektir hat suresi 40 ayet bu o yasim villai telefon çalıyor bugün. Evet oman yatessin villai fakat hu diye ila must takayım her kim Allah'ın emirlerine sarılırsa muhakkak doğru yola hidayet olunur. Ali İmran Suresi 101. Ayet. Ve lezine cahedû fînâ lenuh diyennehum leneh diyennehum subulene Bizim için mücadele edenler yok mu? Onları mutlaka doğru yollarımıza hidayet edeceğiz. Yani mücahede derken Evet. Cihat edenler yani nefsi cihat ve diğeri. Evet. İki yol. Evet. Tam kabul süresi 69 cayat. Evet. On da mı yanlış yazmış? Evet 69 ayet. Tamam. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Faliyâlmen Allahu Lâzîne sadequ ve faliyâlmen Yoksa insanlar hiç imtihan olmadan iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sandılar? Emin olsun ki biz onlardan öncekiler imtihan ettik. Doğru söyleyenleri Allah elbette bilecek, yalancılar da elbet bilecektir. Buyurmuştur. Anki bu süresi iki üçüncü Evet. Bilmeli ki. Ecir külfete göredir. Maruf, ne demek ecir külfetin zahmete göre değil mi? Meşakkate göre. Evet. emr bil maruf bir kimseye olan sadakati, sevgisi. Eee bil marufu. emr bil marufu bir kimseye olan sadakati, sevgisi, müdahalesi. Ne demek müdahale? Yağcılık. Hı. Bir kimseden itibar beklediği veya onun yanında itibarının devam etmesini istediği için elden bırakmamalıdır. Çünkü O'na olan sadakat ve sevgisi kendisine bir hürmet ve hak icabet eder. Aksine daha fazla yapman lazım. Değil mi? Daha fazla yapman lazım evet. Heh. Evet. Onun haklarından biri de kendisine nesat etmek ve ona ahireti için yararlı işleri göstermek, zararlarından korumaktır. İnsanın dostu ve ahbabı ahiretini mamur etmeye çalışan kimsidir. Öyle ki bu hal onun dünyası hakkında bir noksanlığa bade olsun. Düşmanı ise ahiretinin zayi olmasına veya noksanlığına çalışandır. İsterse bu sebeple ona dünyası için bir nevi menfaat hasıl olsun. İblisin bize düşmanlığı böyledir. Peygamber sallallahu al Peygamber Peygamberler selam, Peygamberler salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain müminlerin dostlarıdır. Çünkü onların ahiretlerine yararlı şeyler ve o şeylere şeylere ve o şeyler için kendilerine yol göstermeye çalışırlar. Kerim olan Allah'tan bizi, dostlarımızı ve sair müslümanları rızasına muvaffak kılmasını dileriz. Bizlere cudu rahmetini temşir buyursun. Cudu rahmetini teşmil. Teşmil buyursun. Amin. Değil mi? Evet. Emre bil maruf yapan kimsin nezaket, rıfkı mülayemetle muamelede bulunması icap eder. Şimdi bakın Emr-i bil alakalı ne kadar güzel şeyleri temas ediyor. Hepsi güzel bunlar. Hepsi. Şimdi ha Emr-i bil maruf ile alakalı bir makale yaz desem bir adama gelse şunu Türkçeleştirse biraz daha hani bugünün dilleri ne yapsa ifadesi alsana güzel bir makale. Ha ne diyor? Rıfkı mülayemetle. Yumuşaklık. Değil mi? Ha. Muamele. Evet. Zira? Zira maksada bu daha elverişlidir. İmam Şafii bir kimse din kardeşine gizlice vaaz ederse ona gerçekten nasihat etmiş ve onu ziynetlemiş olur. Aşikara vaz eden ise onu muhakkak sure denzil etmiş ve batırmış demektir. Evet. ve ekseriyetle insanların emre bir muharafa karşı göz yumdukları şeylere misal olarak kusurlu bir malı sat, satılırken görüp de itirazda bulunmamalarını o malı kusurunu müşteriye söylememelerini gösteriyor bunun açık bir hata olduğunu söylüyor ve halbuki bilinen satıcıya itiraz ve inkarda bulunmasının müşteriye malın kusurlu olduğunu bildirmesinin vacip olduğunu ulema nasıl bayan etmişlerdir diyor. Evet ama kimse şey yapamıyor tabi cesaret edemiyor. Pirinç alıyorsun iyisi üste altı kötü de bakıyorsun hemen. Ha. Alo Alo dersleyim Reyhan Aleyhisselam dersleyim. Evet devam edelim. Münkerden neyin nasıl yapılacağını Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste güzelce beyan etmiştir. Meskur beyandan anlaşılacağına, anlaşıldığına göre bir kötülük gören kimse imkan bulursa onu eliyle menedecektir. Buna gücü yetmiyorsa diliyle yetmiyorsa diliyle buna da mümkün değilse kalbiyle mani olacaktır. Kalple mani olmanın manası o şeyi kirik görmek, ondan tiksinmektir. Tiksinmektir. Bu hakikatte bir kötüle mani olmak değilse de Başka, başkası elinden gelmediği için biz zarure onunla iktifa eder. Allahu Alem bundan dolayı onun hakkında imanın en zayıfidir buyurmuştur. Yani kötülüğü değiştirme hususunda semeresi en az olan budur. Yani. yani yoksa, yoksa. Evet, evet yoksa. Yoksa imanın en zayıfı, yoldan eziyet veren şeylerin atılması olduğunu olduğu yukarıda görülmüştür. Yani yoksa burada iman hakikaten zayıf değil adam Ya yani ne? Caydırıcılık yönüyle. Heh, etki yönüyle kalbi buğz. Eliyle düzeltmek gibi olur mu? Diliyle düzeltmek gibi olur mu? Olmaz. Yok gücü adam. Sadece kalbiyle buğz ediyor, dua ediyor. Evet. Mamufi, buradaki zayıfliği mutlak bırakarak iki hadisin arasını bulmak da mümkündür. Bu takdirde eziyet veren şeyin atılmasıyla kötülüğü kalpten değiştirmek birimine musavidir. Bundan dahi zayıf mertebe yoktur. Hatta kalben değiştirme daha da zayıftır. He ya ikisini hadislerin ne yapıyor? Cem diyor değil mi? Evet. Devam edelim. Babamızın hadisi hakkında Kadiyaz'unlar söylemiştir. Ha, evet. yaz İkmalül Mu'lim'de bakalım ne diyor? Evet. Bu hadis münkeri nasıl değiştireceğini beyan hususunda esastır. Münkeri değiştiren kimseye düşen vazife, kalben olsun, fiilen olsun, onu gideren her şeyle değiştirmektir. Mesela batır bir şeyin Aletlerini kıracak, işkili ya bizzat dökecek, yahut birini döktürecek, kasmedilen malları ya bizzat gasipten alarak sahiplerine iade edecek, ya imkanı varsa başkasına emre direk bu iş yaptıracak. Buna kayıt koymak lazım. Buna kayıt koymak lazım. Heh. Heh. Evet. Buna kayıt koymak lazım. Devam edelim. Ünlere değiştirirken, cahil ile şerinden korkulan kuvvet sahibi zalime karşı son derece yumuşak davranmalıdır. Çünkü bu şekilde hareket etmesi sözünün kabulünü daha ziyade yarar. Nitekim bu işi vazife olarak üzerine alan memurun da aynı manadan dolayı salah ve fazilet ehli olması müstehaptır. Şaşkınlığında devam edenle tembelliğinde ısrara, israfa varan hakkında şiddet göstermelidir. Ama bunu yapmak için gösterdiği şiddetin değiştiğinden daha da daha, daha kötü bir münkeresebap olmayacağından emin buyurması şarttır bulması şarttır. Kendisi zalimin tasallutundan mahfuz olmalıdır. Eğer zanlı galibine göre o münkeri eliyle değiştirmek kendisinin veya başkasının öldürülmesi gibi daha şiddetli bir münkeri sebep olacaksa elle değiştirmekten vazge vazgeçerek dille söylemeli nasihat ve korkutmayla iktifa etmelidir. Şayet söylemenin o münker gibi bir münkeri sebep olacağından korkarsa kalbiyle değiştirmelidir. Şey, kayıt dediğimiz bak bazı kayıtlar var bir tanesi de bu evet. Hadiste, hadisten murat inşallah budur. Eğer emebil-i maruf hususunda yardım edecek bir kimse bulunursa silah çekmeye ve harbe müncel olmamak şartıyla yardım diler. Evet. Bazılara göre öleceğini dair bilse münkele karşı behemmeyal sahih sözler itirazda bulunmak lazımdır. Fakat, Fakat bu kave doğru değildir. Evet bu devletin işi. Evet bu devletin işi. Devam edelim. Bu bapta imamın ı Harami'nde şöyle demektedir. Mesela silah çekmeye ve harbe müncer olmamak şartıyla laftan laftan almayan büyük laftan almayan büyük günah sahibini devletin tebası efradı fiilen o günahtan men edebilir. İş harbe dayanırsa hükümlere havale edilir. Yani iş neye? Cebri kuvvet. Harp dediği bu. Cebri kuvvet. Yoksa he, yani lisanen mümkün söyleyebilirsin ama olmadı. Ne yapacaksın? devlete havale edeceksin evet Hı. zamanının hükümları zalim olur da zulmü meydana çıkar ve yaptığı bu kötü hareketten sözle men edildiği zaman vazgeçmezse memleketin ileri gelenleri silah çekmek ve harb etmek pahasına bile olsa onu hal Hala. yani azil için ittifak edinirler evet yani açıkça ne işliyorsa küfür işliyorsa ama burada bile maslahat lazım yani kuvvet lazım devam edelim. Ancak İmamul Haramain'in bahsettiği bu hal bu hali meselesi, hal, hal meselesi. Hal meselesi ulema arasında garip karşılanmış ve bundan maksat hükümlerin hal'i ile daha büyük bir fesat çıkacağından korkulmazsa o zaman hal edilebilir demektir. Şekilde tev şekilde tevil demiş. Gördünüz mü? Yani onu hal etmek, azletmek başka bir neye daha büyük Fesata, fitneye sebep olmayacaksa böyle. İşte ehl Sünnet'in yolu bu. Her yerde yani gayet ehl Sünnet'in her şeyini yansıtmış. şair, her şeyini yansıtmış. Evet devam edelim. Yine İmam-ı Harameyn'in beyanına göre embebi marufla vazifeyle olan kimse mücerret zapt üzerine evlere girip araştırma yapamaz. O ancak gördükleriyle meşhur olur. Öyle yani herkesin lafına itibar edilseydi evi basılmayan, evine girilmeyen adam kalmazdı. Evet. Evin Hasan Maturidi araştırma meselesini ikiye ayırarak ayırmaktadır. Bir. Hmm. Yani bir adam mesela içki içiyormuş evinde ya da evinde içki üretiyormuş dense. Tabi İstem Devleti. Ondan bahsediyor evet. Bir. İşlenen bir harama dair olup sonradan teda tedariki mümkün değilse araştırma caizdir. Mesela doğru söylediğine itimat ettiği bir zat şu eve birisi bir adam kapadı öldürecek. Yahut bir kadın kapadı zina edecek dese o eve aramak caizdir. Çünkü aramadığı, aramadığı takdirde elden giden fırsatın tedarikine imkan yok. Yani işte öldürülen öldürülmüş ırzına geçinen de geçilmiş olur. Tedariki mümkün değil. Evet. Bu aramayı yalnız devlet memuru değil ahali daha yapabilir. Yani bir köyde diyelim böyle bir olay oldu. Yani onu sen jandarmayı bildirene kadar olan olur. Evet devam edelim. İki yukarıda söylenenlerden bir derece aşağı olan münkerattır. Bunlar da içeriye girerek araştırma yapmak caiz değildir. <gülüyor> Mesela bir evden kötü kötü eğlence sesleri gelse içeride işlenen menhiyatı men etmek için eve girilemez. Dışarıdan men edilir. Evet. Yani dışarıdan ne yapıyorsunuz? Sesini kılsın falan filan dersin ama zorla eve girip de alıp da işte teybi kıramazsın vesaire falan filan. Yani arkadaşlar burada demek istediği şu şarihin. Nastarı zahir üzere almamak lazım yani nastarı hocam ne demek ya itikatta zahir üzere alıyoruz niye çünkü itikat seninle kim arasında Allah arasındaki bir hukuk. E senin Allah'ı bu akli mücerredinle bilmen mümkün değil ama kullar arasında eğer doğrudan yani ne yaparsan işin hikmetini araştırmadan işin sebebini araştırmadan doğrudan gördüğün gibi ne yaparsan meseleyi algılamaya kalkarsan büyük nelere neden olabilirsin? fitnelere ne olabilirsin çok dikkat etmek lazım ha, ne diyor aleyhissalatü vesselam hazreti Aleyhi yollarken hiçbir timsel bırakma illa onu tamset değil mi diyor işte resimden bahsediyor timselden he şimdi buradan yola çıkarak sen gördüğün bütün resimleri gördüğün bütün işte timsalleri yıkabilir misin o devletin valisi olarak gidiyor Devletin görevlisi olarak gidiyor. Elbette ki devlet başkanının valisine, kumandanına bunu söyleme yetkisi var. Ama sen sokaktaki bir nefersin ya şahıssın. Senin bunu yapma yetkin yok. Sen tavsiye edersin, nasihat edersin. Senin yetkin o kadar. Ötesi yok. Ama tabii yani böyle sadece meseleye kabukla bakarsak, meseleye sadece kabukla bakarsak, ha, özü ne yaparsak? Kerk edersek meselenin içinden çıkmamız mümkün değil. Bu dersi bitirme imkanımız var. Bitirelim. Hadi bismillah. Okumadım. Ha? Okumadım. Okumadın mı? E, burada zaten e, hep Türkçe. Heh. Çok bir şey yok burada. Üç sayfamız var. Zaten Arapça bir kısmı. Hadi okuyalım. Gâlel İmâmü'l-Müslüm, Hatta sana Ebu Bekir ibn bunu. Yok, daha oraya gelmedik. E, 283'te rivayet var. 79 ne olur rivayet. Ebu Bekir diyorsun da ben Ebu Bekir göremedim, Ebu Kureyb'i gördüm. Galat imam olmuş muhhamallah. Hatta sana Ebu Kureyib Ebu Kureybinin Ebu Kureybinin Ebu Kurey Ebu Kurey Muhammedu alaî. Evet. Ha, yoksa Ebu Kureybini dersin ama Eliflam yok zaten. Büyü. Niye öyle diyorsun ki? Galat da sana Ebu Bekirini. Galatta sana Abu Quraybin Muhammed ibn Al Alai. Galatta sana Abu Muawiya. Galatta sana Ameşu An İsmail İsmail ibn An Ebihi An Ebi Saidin al Khudri An Qais ibn Şihabin, An Tariq ibn An Ebi Saidin al Khudri fi bu hadisi Ebu Said'in anı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem misli hadisi bir misli. Bir misli hadisi Şurba ve Sufyan'a. Evet. Bize Ebu Kulayb Muhammed bin el Ala rivayet etti. Dedi ki bize Ebu Muaviye rivayet etti. Kim? Ebu Muaviye Muhammed bin Hazim. Evet. Dedi ki bize Âmeş İsmail bin Recadan Evet, Ebu İshak, İsmail bin Reca bin Rebi'a, Kufa'lıdır. Hadisi unutmamak için mektep çocukların toplar, onları okumuş. Evet. O da babasından, o da Ebu Said el Hudri'den bir de Kayis bin Müslüm'den, o da Tarih bin Şahap'tan o da Ebu el Hudri'den Mervan kıssasıyla Ebu Said'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis hakkında bundan önceki şube ve süfyan hadisinin mislini rivayet eyledi. Şimdi gördünüz mü? Ve, şube ve ne dedi? Süfyan dedi. Gördünüz mü? Heh. Şube ve ne dedi? Süfyan. Çünkü niye? Şube ve Süfyan kimde birleşiyor? Kays bin Müslim'de birleşiyor. Anladık mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Nerede birleşiyor? Kays bin Müslim. Evet. Heh. Burada da gene aynı şekilde An bin Müslim, An Tarık. Evet. Heh, bir tanesinde diğerinde doğrudan da Ebi Said'den ne yapıyor rivayet ediyor evet devam edelim ibaretdeki Kays bin Müslim İsmail bin Reca üzerine mapuhtu. Evet. şimdi Kays bin Müslim İsmail İbni Reca yani nasıl oluyor Ebu Kureyb Muhammed İbn Ala 1 Ebu Muaviye 2 Ameş 3 İsmail İbni Reca 4 sonra he Kays bin Müslim 5, Tarık 6, Ebi Said 7. Bir de şöyle gidiyor. Ebu Kureyb 1, Ebu Muaviye 2, Ameş 3, İsmail İbni Reca 4, Babası Ebi 5, Ebu Said 6. Yani öylelikle ne oluyor? Subayi ve Sudasi Biri 6, biri 7. Ebu Muhammed, Ebu Kureyb 1, Ebu Muaviye 2, Ameş 3, İsmail 4. Kays 5, Tarık 6, Ebu Said 7. İlkinde ilkini niye önce vermiş? Daha ali, daha sahih. İkincisi Subai. Evet, devam edelim. Mana şudur. Bu hadisi el-Ameş İsmail bin Reca'dan o da Tarık'ın birin Tarık'ın birinde Kays bin Müslim'den rivayet etmiştir. Allahu alem. Evet, birinde de babasından. İsmail bin Reca birinde babasından. Anladık mı? He. Biri dedi kimden? Kays bin Müslimler rivayet etmiştir Allah alem diyor. Evet. Yani üç aşağı beş yukarı metni aynıdır. duruyor. Hemen alalım. Zaten çok açıklanması gereken husus kalmayacak. Üç aşağı beş yukarı aynı. Evet. Gal al imamur <gülüyor> nursim rahmahullah haddesini amurun naqido ve Ebu Bekr bunu Abu Bekr bunun nadır ve ve Abdü ve lafsu l-Abdin Galu Galatle sana ya İbrahim ibni Sa'idin Sa'idin Sa'idin. Galatle seni ebi an Salih ibni Kaysan'a an ilharis an Jafer ibni Abdillah ibni el Hakem an Abdurrahman ibni Misver an ebi Rafi'in an Abdillah ibni Mesûn. Ne kadar nazil bir senet, ne kadar uzun bir senet görüyor musunuz? Evet he. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle mâ min nebiyin bâhathu bâhathuallahu fî ümmetin qabli illâ kâne lehu min ümmetihi ummet, havariyûne ve ashâbun ya'kızûne bi sünnetihi ve yaktedûne ve yaktedûne bi emri ve yaktedûne bi emrihi thûmâ innehâ تخلف من بعدهم قلوب يقولون fa huwa mu'minun wa laysa min al-iman hatbatun khardalin khardalin khardalin hatbatun khardalin qala abu rafi'in qala fat fastu fatlestu abdul abli ibn umara fa ankarahu alayya faqad ibn mas'ud fa nazala bi fistatba' ani fistatba'ani evet fistatba'ani ileyhi Abdullah ibnu Umara ya'uduhu fanta laqtu ma'ahu falamma jalasna sa'altu ibn Mas'ud sa'altu ibn Mas'ud maful sa'altu ibn Mas'ud an hadha hadisi'' fa haddath fa haddathni fa kema haddath kema haddathtu ibn Umara evet Kale salihun ve gad Tuhaddise bin nahvi zalike bin nahvi An ebi rafi'in Evet Senedi değiştirdi şimdi evet Vahad Vahaddesenihi Ebu Bekir bunu İshakı bunu Muhammedin Kale akbarana bunu Ebi Ebu Meryem'e Kale sana Abdülaziz Abdülaziz bunu Muhammedin Galak haberinil hari subnul fudayilil khatmiyul anjafer bin Abdullahi bin Hakan. Burada birleşti senet bir önceyle. Evet. An Abdullah Rahmani bin Misvar Misvar bin Makhram. Makhram. An abi Rafiin Mablan Nabi sallallahu aleyhi vassalam. An Abdullah bin Masoudin. Ana Rasulullah sallallahu aleyhi evet. vassalam. Gal <gülüyor> ma kana من نبي إلا وقد كان له هواريون يحتدون به بهديه بهديه بهديهم يحتدون بهدي بهديهم ويس ويس ويسنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود وقت واجتماع ابن عمر معه. Evet. evet. Haris'te birleşti senet. Cafer'de değil bir öncesinde. Senet uzun olunca insan nereye bakacağını da şaşırıyor. Evet okuyalım. Bana Amr'un nakit ile Ebu Bekir bin Ennadır ve Abd'in Humet Divayet ettiler. Evet. Yani üç ne şeyhi var. Tek başına olduğu bir ortamda. Evet. Bir bu lafız Abd bin Hümeydin'dir. Yani bu üçünden Am Abd bin Hümeydin, evet. Dediler ki bize Yakup bin İbrahim bin Said rivayet etti. İki. Dedi ki bana babam. Üç. Salih bin Keysan'dan. Dört. Ola El Haris'ten. Beş. Kimmiş El Haris? Ebu Abdullah El Haris bin Hudayr. Medine'dir, Müslümin avilerindendir. Evet. Ola Cafer bin Abdullah bin Hakem'den. Altı. Kimmiş o? Caffer bin Abdullah bin El Hakem El Ensari Müslümin ravilerindendir. Evet. O da Abdurrahman bin El Misver'den. 7. Ebu Misver Abdurrahman bin El Misver Hicri 90'da vefat etmiştir. Medine'li olup Müslümin ravilerindendir. Evet. O da Ebu Rafi'den. 8. Ebu Rafi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azatı kölesidir. Aslen olup, Kıpti olup Medine'lidir. İsmi ihtilafıdır. Eslem, Yürnüs, İbrahim ve Sabit diyenler vardır. Vakidi Vakidiye göre Hazreti Osman radıyallahu anh sonra faal O da Abdullah bin Mesut'tan nakden rivayet Kaç vakit? Dokuz. Dokuz. Maşallah. Değil mi? Nazil bir senet. Evet. Dedi, rivayet eyledi. di ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Benden önce Allah'ın hiçbir ümmete gönderdiği bir peygamber yoktur ki o peygamberin ümmetinden havarileri ve sünnetine tabi olan emrine uyan asab olmasın yani hepsinin bir havarisi sünnetine tabi olan emrine tabi olan ashabı var Aa, Evet. kısa şu ki sonra onların ardından yapmadıklarını söyleyen yani yapmadığı şeyi söyleyenler ve emrolunmadıkları şeyleri yapan bir takım kötü nesiller meydana çıkar, değil meydana değil çıkar. Evet. işte kim bunlara karşı eliyle mücadele ederse o mümindir kim onlara karşı diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kim onlara karşı kavliyle mücadele ederse o da mümindir. Ama bunun ötesinde imandan bir hardal tanesi de yoktur. Evet. Ebu Rafi diyor ki, Ebu Rafi demiş ki ben evet. bunu Abdullah bin Ömer'e anlattım da kabul etmedi. Yani etmemeyim. bunu İbni Mesud'dan rivayet ediyordu ya, bunu Abdullah bin Ömer'e anlatmış, kabul etmemiş. Evet derken, derken İbni Mesud geldi ve kanaat, kanaat. Kanat. Kanaat. Kanaat vaadesindeydim. Abdullah bin Ömer onu ziyarette giderken beni de beraberine almak istedi. Ben de onunla beraber gittim. Oturduğumuzda i̇bn Mesud'a bu hadis sordum. Onu bana i̇bn Ömer'e anlattığım gibi anlattı. He yani aynen anlatınca e yani he, abla i̇bn Mesud kime? İbn-i Ömer'e anlattığım gibi aynen anlattı. i̇bn Mesud bizzat inkar eden i̇bn Ömer'e reddeden o zaman ne yaptı? Kabul etti. Salih diyor ki... Salih... Böyle bir hadis hakikatten Ebu Rafi'den rivayet olundu demiştik. Yani kim Salih? Salih bin Keysan değil mi? Evet. Heh. Devam. Bu hadisi bana Ebu Bekir bin İshak bin Muhammed Şimdi yeniden döndürdü senedi. Bir. Kimmiş bu? Ebu Bekir Muhammed bin İshak bin Muhammed Hicri 151'de vefat etti. Bir. Evet. Rivayet etti. Dedi ki bize İbni Ebi Meryem hadar İki. verdi. İki. Hı. İbni Ebi Meryem Said bin El Hakem bin Muhammed. Hicri 144'te doğmuş. Hicri 224'te vefat etmişti. Evet. Mısırlıdır. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Evet. Dedi ki bize Abdulaziz bin Muhammed rivayet etti. Dedi ki bana Üç. Bana El Haris bin El Fudayr. Dört. Burada ne yaptı? Birleşti senet. Evet. El Hatmit Cafer bin Abdullah bin El Hakem'den. Altı. O da Abdurrahman bin el misver bin mahramdan 7 mahramadan o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Rafi'den 8 o da Abdullah bin Mesut'tan kaç 9 evet naklen sahi, sahihin salihin. salihin hadisi gibi haber verdi niye salihin dedi bir önceki rivayette salih haristen rivayet ediyordu değil mi salih kimden haristen rivayet ediyordu He, burada haristen rivayet eden kim arkadaşlar bakın abdülaziz gördünüz mü? Kim rivayet ediyor? Abdülaziz, Abdülaziz rivayet ediyor. Evet. Burada da ona işaret ediyor işte. Heh. Aynen buradan ona işaret ediyor. Ebu Rafi'den, o da Abdülaziz bin Mesut'tan naklen Salih'in hadisi gibi haber verdi. Haber veren kim? Abdülaziz. Çünkü Haris'ten rivayet ediyor burada. Değil mi? Abdülaziz bin Muhammed. Evet devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Hiçbir peygamber gelmemiştir ki o peygamberin yoluna yürüyen ve sünnetine sünnetini sünnet eden bir takım havariler olmasın. Yalnız Ebu Rafi, Ebu Rafi İbni Mesud'un gelişini ve İbni Ömer'in onunla buluşmasını zikretmemiştir. Evet yani sonu yok. Bu kadarını zikretmiş. Evet Hadisin isnadında birbirinden rivayette bulunan dört tane tabi bir araya gelmiştir ki nad nadirattan sayılır. Işte, bu nadirattan dört tabiyi birbirinden rivayet ediyor. Onun için bu kadar senet uzun. Aynı tabak 3 aşağı 5 yukarı. He, bunu bire indirseniz dopuz kaça düşer? Üçünü çıkar. Altı. Altı. Kuması, sudası zaten. Gördünüz mü işte? Hikmet burada. Devam edelim. Bunlar Bunlar Salih, Haris, Cafer ve Abdurrahman'dır. Evet. Ümmet bir peygamberin tabirleri ve ashabı demektir. Burada ümmet o anlamda kullanılıyor. Evet. Bazen peygamberlerin dine davet ettiği kimseler manasında oyna olarak kullanılır. Bu ümmeti davet ve ümmeti İcabet. Ümmeti davet ikincisi. Davet ettiği herkes. Ümmeti icabet, davetini kabul edenler. Evet devam edelim. Heh. Bu takdirde ümmetin manasında kafirler de dahil olduğundan Müslümanlara ümmet icabet, kafirlere ümmeti davet denilir. Ya şimdi bak zanneder ki bunu vatandaş ya bu tabirleri sadece kim kullanıyor? Şeyhülislam, İbn-i kullanıyor. Hayır. Herkes kullanıyor bu tabirleri. Bu tabirleri hmm. daha çok kimler kullanır sevdi kardeşler kullanır ama bak şaharete kullanılıyor, bunlar bütün şehirlerde mevcut, nebevisinde, yazında. bunlar bize has tabirler değil mevcut, evet. Ma mafi eşsiriyetle birinci manada kullanılır. Yani icabet yani, evet. Heh. Havari, yardımcı, halis ve çamaşırcı manalarına gelir. Bak çamaşırcı, çamaşırını yıkıyor havarisi. Ha. Burada havarilerden Murat, lugat ölemasından eseriyle diğer Bazılarına göre peygamberlerin en yakın ve her türlü kusurdan azade dostlarıdır. Bir takımları havariler peygamberlerin yardımcılarıdır demiş, başkaları mücahitler manasına geldiğini söylemişlerdir. Havariler peygamberlerden sonra onların yerine halife olabilecek kimselerdir diyenler de olmuştur. Umûmen sahabe yoksa ne dersin? Ashere-i 25, hülefa-i yani böyle gider. Evet. Heh. Bu hadis zahiren bir peygamber gelir. Onunla bir veya iki kişi beraber olur. Başka bir peygamber gelir. Onunla beraber kimse yoktur. Hadisine muarruz görürsün. Bir daha oku bu hadis zahiren. Bu hadis zahiren bir peygamber gelir. Onunla bir veya iki kişi beraber olur. Başka bir peygamber gelir. Onunla beraber kimse yoktur. yoktur evet yani her peygamberle birlikte burada havari var diyor bu hadiste. Yani burada da bazılarına oluyor bazılarına olmuyor diyor. Hadis, hadisine muarruz görünürse de hakikatta aralarında muhazara yoktur. Muhazara yoktur. Çelişki yok. Niye? Çünkü burada kendisinden Murat ekseriyettir. Yani, yani ekseriyet itibariyle her peygamberin ümmetinden havarileri vardır demektir. Yahut ibareden sıfat hasredilmiştir. Mana tabilerin tabileri bulunan hiçbir peygamber yoktur ki ümmetinden havarileri olmasın demektir. Yani yok tabisi yoksa fark etmez zaten ha. Bazıları Bazıları bu hadis Nebiler hakkındadır. Tabi bulunmayanlardan bahseden hadis ise Resul-ü e Diyerek İki hadisin başka başka manalar taşıdığını iddia etmişlardır. Evet. İbarede atıf harflerinden sümme'nin kullanılması, peygamberin sünnetlerinin değiştirilmesi, kendilerinden çok zaman sonra olduğuna temmih içindir. Evet. Rütbede uzaklık... Bildirdik... Sümme innehâ diyor ya, sonra onlardan sonra bir ney? kavim gelir. Heh, onu diyor çok sonra demesi o. Evet, heh. rütbede uzaklık bildirmek için kullanılmış olması da caizdir. Süme'den sonra gelen zamir, nahi kısa. zamiri kıssa, namını. Ver, namını verdikleri zamirdir. Bu zamirle müzekkere işaret edilirse, o, o ona zamiri şah. Evet, derler. eğer gelen inneha diyor mesela, burada müennes. Evet, evet. evet. Manaşulu, bir ara bu Selefi i salihin arasından ardından. Bu selef-i ardından öyle kötü bir nesil geldi ki bunların diyanetten hiçbir nasibi olmaz. Doğrudan yani sahabenin ardından değil diyor yani. O havari dediği doğrudan sahabe değil. Yani hani selefi ikiye ayırıyoruz ya bir bir zamansal bir de metodsal. Yani metodu bırakanların ardından gelenler. Yani yoksa e, sahabe dışında tabin tebo tabin de havari. O yoldan gitmişler. Burada onu kastediyor. He. Onların ardından gelenler diyanetten nasibi olmuyor. Dinle alakası kalmıyor. Evet. Devam edelim. Huluf, halfın cemlidir. Evet. Diyor ya burada taklufu min badihim huluf. Evet. He. Ve arkadan gelen kötü nesil manasındadır. Halef. işte, selef. He. Halef ise hayırlı nesil demektir. Evet. Meşhur olan bu ise de Risale-i birçok bağ husus Ebu Zeyd bu kelime ister halef ister half, half okunsun. Hayırlı ve hayırsız nesil manasına kullanılıyor. Her ikisi islerdir. anlamında da kullanılır evet. Bazıları kötü nesil manasına kelimenin halef okunabileceğini fakat hayırlı nesil manasına hal şeklinde okunamayacağını ileri sürmüşlerdir. Half bu herhalde f olacak yanlış olmuş o. Evet. Hı. Evet. Kanaat Kanaat Çekiyoruz o bir tane a var diğerini çekiyoruz. Kanat. Kanat. Kanat. Hı, evet. Medine'yi münevvere de bir vadidir. Hı. Kenarında Medine'lerinin malları Medine'lerin malları vardır. Bu kelime bazı esas müsallarda buradaki gibi ve hem alem hem alem hem müvenes olduğu için garip müsallittir. Fakat de esas müsallarda ve Müslümin ekseli ravileri tarafından. Bir kanai, Hı. bir kanai şeklinde zapt bulmuştur. Hı. Hı. Fina, bir fena iyi oldu. Tamam, problem yok. Fina Ya da fina, evet. Fina, fina, avlu iki, evet. avlu iki manasındadır. Kadiyas, semer kan, semer kandini, Fina avlu demek. Burada yani kanat finat geçiyor. O o, o anlamda olabilir diyor. evet ha. Kadiyas. Semerkand'in rivayetinde kelimenin kanaat kanaat. Kanaat olduğunu söylemiştir ki doğrusu doğruludur. Fina rivayeti hata ve sasıf. alem. Evet çünkü yani hiç alakası yok. Evet. Devam et Salih'in böyle bir hadis hakikat Salih bin Kaysan niye böyle bir hadis-i kadene söyledi diyor? Evet ha. Böyle bir hadis hakikaten Evraf'ın rivayet olumlu. Sözü üzerine Kadı İhlas şunları söylemiştir bunun manası sudur. Salih bin Kaysan senette İbni Mesud'u hiç zikretmeden bu hadis Ebu Rafi'den. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem naklen rivayet olunmuştur demiştir. Filvaki Buhari bu hadisi tarihinde muhtasaran Ebu Rafi'den. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den diyerek rivayet etmiştir. Ebu Ali el Ceyyani, Yani Ebu Rafi doğrudan peygamberden rivayet ediyor. Bazılarında da Ebu Rafi kimden? İbn Mesut'tan o da kimden? Ha? He? Peygamberden rivayet ediyor. Yani Ebu Rafi öyle ki İbn-i araya koymasa doğrudan peygamberden de rivayet doğrudur. Çünkü Buhari'nin tarihinde bu rivayet mevcut. Yani doğrudan kimden rivayet ediyor bu Rafi? Evet. Peygamberden. Ha. Ebu Ali el -Ceyyani. Ebu Ali el Ahmet bin Hanbelin, bu hadis mahfuz değildir. Hem bu söz i̇bn Mesud'un sözüne benzemiyor. İbn-i Mesud benimle buluşuncaya kadar sabrediliyor dediğini söylemiştir. Evet. İbn-i Salah da diyor ki bu hadis Ahmet bin Hambel rahim Rahimeullah inkar etmiştir. Ama onu El-Haris'ten hep mevsuk hep mevsuk ravilerden müste, müteşekkil bir cemaat rivayet etmiştir. Evet. Cemaat rivayet etmiştir. Evet. Zayip, Haris ya bin el Fudail'den. Evet. Zayıf zayıf raviler hakkında yazılan kitaplarda biz El-Haris'in zikredildiğini görmüyoruz. Evet. İbn-i Hatim'in kitabında Yahya bin Mayin'den naklen onun sika olduğunu söyleniyor. Onun sika olduğu söyleniyor. Çünkü... Kimde birleşiyordu senet? Haris'te birleşiyordu. Evet. Hı. Sonra el-Haris bu hadisi yalnız başına rivayet etmemiştir. Salih bin Kaysan'ın sözünü de söz, sözünün de işaret ettiği vecihle onun tabirleri de vardır. İmam Darikudni Dar merhum Kitab-ül İlel adlı eserinde Hı. bu hadisin başka yollardan da rivayet edildiğini bunlardan birinin Ebu Vakit el-Leysi yoluyla İbn-i Mesut'tan o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğiniz gitmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın benimle buluşunca kadar sabreden demesi münkeri inkardan dolayı kan döküleceği yahut fitne bas göstereceği veya benzeri bir hadise hadise meydana geleceği içindir. Bu hadisle bozgunculara karşı elle ve dille cihade teşvik buyurulması, fitne çıkmasına sebep olmayacak yerlere mahsustur. Şu da vardır ki bu hadis geçmiş ümmetler hakkındadır. Onun lafzından bu ümmetin zikri geçmemiştir. İmam Nebibi bütün bu kavileri zikrettikten sonra İmam Ahmed, merthumun bu hadise dokunmasına dokunması şaşıracak şeydir der. Hadisin sonunda, Veştimağnu Ömera mağu. Veştimağabini Evet, yani ne demek? Daresini hariri durretul Yani ne diyordu İbn Mesud'un gelişini ve İbnül Mernon'a buluşmasını zikretmemiştir diyor. Evet, yani Nova senin inkar etmiş ve işte mera fulanın ma fulanın ma yerine ve ve evet Demeyip işte mera fulanın ve fulan fulan dinileceği iddiasından bulunmuşsa da cevheri bunun denilebileceğini sıhhağında belirtmişti. Yani ma ile de kullanılır, ve ile de kullanılır. Ve işte mebni Ömer'e ma hu ve işte mebni Ömer'e ve hu ve yani şeklinde ki İmam Ahmed'in hadisi zayıf görmesini İmam Nebbi ne yapmamış isabetli görmemiş yani hadis müslimin hadisi bazen Ebu Rafi doğrudan Peygamber Efendimiz'den bazen de arada kim var ha Abla Ebn Mesud vasıtasıyla ne yapmış rivayet etmiş elhamdülillah yani babımızın hakkı üzerimizde kalmadı biraz uzun oldu ama babı ne yaptık bitirdik Allah nasip eder yaz tatilinden sonra inşallah başlarsak arkadaşlar 21. bab'tan başlayacağız. Araya bazı bayağı bir fasla girecek. İnşallah eee tarihini daha sonra belirleriz. Sayfa Evet, babın sonuna kadar ilk dersimiz uzun olur. 288'den 297'ye kadar inşallah çalışalım Allah nasip ederse. Babu tefadu ile ehlil iman fi, evet ve rüchan ehlil yemen fi, evet bu babu ne yapacağız? alacağız o zamana kadar hepiniz Allah'a emanet olun subhaneke Allah'ın ve birhamdike eşedan laylan testağfirüke ve etubu ilek